Evet Bismillahirrahmanirrahim Ayet-i Kerime'nin sonlarında En tekune ummetun hiye arba min ummeh buyruğu var Yani bir topluluk bir diğerinden daha kalabalıktır diye Yeminlerinizi bozmayın manasına Bu iki şekilde anlaşılmıştır müfessirler tarafından Şimdi bunu daha iyi anlamak için Arapların İslam öncesi durumlarına bir göz atacağız. <gülüyor> Araplar, <gülüyor> kabileler bazen kendi aralarında ittifaklara girerlerdi. Bir başka kabile ortaya çıkar, başka bir ittifak teklif eder. O kabile diyelim ki A kabilesi ittifakta bulunduğu B kabilesini güçlü kabul ettiği için ittifak yapmıştı. Ama ortaya çıkan bu C kabilesi B kabilesinden daha güçlüdür. Bu sefer B kabilesi zayıftır diye onunla anlaşmasını bozar C kabilesiyle ittifaka girerdi. O daha güçlüdür diye öbür kabileye sırtını dönüyor, verdiği sözü bozuyordu. Ayet bunu yasaklıyor. Öyle kuvveti gördüğünüz tarafa meyletmeyin diyor. Günümüzde de oluyor ya, bakıyor böyle yanda gözetliyor, hangi taraf güçlü olacaksa veya denge hangi tarafa doğru dönüyorsa oraya doğru yönelen kaypak Çıkarcı şahsiyetler, gruplar pek çok. Müslüman şahsiyetli insandır. İslam toplumu aynı şekilde şahsiyeti olan bir toplumdur. Şahsiyetli insan demek prensiplerini, değerlerini menfaatlerin üstünde tutan insan demektir. Şahsiyetli toplum da o demektir. Menfaatlerini, değerlerini her şeyin üstünde tutuyor. Resulullah Hudeybiye'de böyle yaptı. Aleyhisselatü Vesselam. Antlaşma yapıldı. Ve bu arada... Ebu Ducan'a, Ebu Ducan'a mıydı? Zincirleriyle sürüklere sürüklene geldi. Çok, Ebu, Ebu Cendel affar. Ebu Cendel. Zincirlerini sürüklüye sürüklüye geldi. Ya Resulallah iman etmişim babamın işkencesinden zulmünden kurtulmak istiyorum. Beni bu hale o soktu dedi. Babası derhal atıldı. <gülüyor> Ey Muhammed diyor Süheyl bin Amr bu bizim antlaşmamızın gereği olarak vermemiz gereken ilk kişidir. Niye? Çünkü antlaşmada şu şart vardı. Müslüman olan Mekkeliler Muhammed'e katılacak olursa onlar geri verilecek. Veya Mekke'den Muhammed'e sığınanlar Muhammed tarafından Mekkelilere geri teslim edilecek. Ama Medinelilerden bir kimse Mekkelilere sığınacak olursa Mekkeliler onu geri teslim etmeyecek değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam elbette biz antlaşmayı imzaladık sözleştik daha doğrusu henüz daha imzalanmamış ama söz verilmiş. Bunu geri istiyorum diyor evet haklısın diyor geri veriyor. Feryadı figan ediyor. Beni nasıl bunlara geri verirsiniz? Nasıl geri teslim edersiniz? Diye istediği kadar bağırıp çağırsın. Peygamber sabret diyor. İnşallah Allah sana bir yola çarpış. Açıyor da bir tek. Sirepten tafsilatını okuyabilirsiniz. Yani biz Müslümanlar söz verdikten sonra ya şartlar aleyhimize döndü ne olur bu sözü bozalım. Ya bozmanın yollarını arayalım. Öyle bir özelliğimiz olmaz. Bu bizim özelliğimiz değildir. Eğer antlaşmayı bozabileceksek, bozacaksak bunun sadece bir yolu vardır. Antlaşmanın tarafımızdan bozulmasınıdır. antlaşma yaptığınız kavmin antlaşmalarına riayet etmeyeceklerine dair ortaya göstergeler çıkarsa diyor ayet ben. kerime onların da antlaşmanın bozulduğu noktasında bilgileri olması için onlara diyor antlaşmalarının bozulduğunu ilan et diyor. ama göstergeler olacak Hatta belgeler olacak. Siz şu şu şu gerekçelerle veya şunları şunları yaptığınız için veya yaptığınız görüldüğü, tespit edildiği için antlaşmanın gereğini yerine getirmeyeceğiniz anlaşıldı. Dolayısıyla biz de bundan dolayı bozuyoruz diye bildirilecek. Haber vermeden ani baskın veya antlaşmaya alakalı hareket haramdır. Haramdır. Yeri gelmiş Bizanslıların mesela bu konuda hukukunu Bizanslılar değil bizzat İslam alimleri öncelikle savunmur. Halifelere yöneticilere böyle yapamazsınız demişlerdir. Din budur demişlerdi. İslam tarihinde dışında bunun benzerleri hiçbir hiçbir beşeriyet tarihinde, hiçbir din veya millet tarihinde yoktur böyle bir şey. Onun için güç dengeleri bozuldu diye antlaşma bozulmaz. Bu bir gerekçe değildir İslam'a göre. Söz verildiyse sonuna kadar yerine getirilecektir. Tek bir kişi dahi olsa eğer diyor bak Tevbe suresinin sonlarında baş tarafında affa müşriklerden bir kimse senden himaye isteyecek olursa diyor Allah'ın kelamını işitmesi için işitinceye kadar sen ona himaye ver. Yani vize ver, giriş yapsın. Güven altında tut. Onu güvenliğinden artık sen sorumlusun. Ondan sonra diyor, onu güven duyacağı yere kadar geri ulaştır. Yani senin memleketinde, İslam devletinin sınırları içerisinde giriş yaptığı andan ona tanınan süre zarfında çıkış yapacağı vakte kadar onun güvenliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanmasından İslam devleti sorumludur. Seyahat için girdi. Baktık ki casusluk yapıyor. Yine onun canına malına zarar veremez. Kusura bakma sen buradan seyahatini kes. Seni güvenlik içerisinde A sınır kapısına getiriyorum. Haydi yolun açık olsun. Bu kadar. Ha, Bu arada suçlar da işledi. Bizim ona verdiğimiz güvenlik sözleşmesinde suç işlemesi yoktu kusura bakmasın. Müşahat suçları yok. Casusluk şüphesi var. Ve bunun maddi delilleri kısmen var. Ona göre muamele edilir. Gibi İslam hukukunda bütün bunların ayrıntıları var. Ama bütün bu ayrıntıları tetkik ettiğiniz zaman şunu görürsünüz. Verilen söze riayet bu hukuki ayrıntıların temel dinamiği veyahut da temel esasıdır. Hatta daha sını söyleyelim. Umhani, Peygamber Efendimizin amcasının kızı, Ebu Talib'in kızı. Bir rivayete göre Peygamber Efendimizin de süt kız kardeşi. Geliyor Peygamber Efendimiz'e Mekke'nin fethi günü. Ya Resulallah, zannederim Hazreti Ali'yi kastediyor. Senin şu amcan oğlu benim kimseyi himaye alamayacağımı söylüyor. Kimseyi himayeye alamayacağımı. Yani kimse İslam devletine girmek için giriş vizesi emanı mesela veremeyeceğimi iddia ediyor. Ey Ümhani diyor senin himaye verdiğin kimselere biz de himaye verdik diyor. Birçok İslam alimi buradan hareketle İslam devletinde Savaş halinde veya barış halinde bir kadının dahi efendim eman verebileceği neticesini çıkartmış. Yani İslam bu manada bir kimsenin kadın olmakla birlikte yani kadının genelde devlet işleriyle, siyasetle vesaireyle alakası olması onun için kadın bile olsa diyoruz. Yoksa ağaç küçümsediğimiz için değil. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dediği gibi kadın da diyor erkeğin efendim iki elmanın yarısı manasında hakikatü diyor. Onun ondan ayrılmış onun bir parçasıdır. O dahi bu şekilde bir eman veriyor ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bunu geçerli kabul ediyor. Kabul olur diyor. İslam hukukçuları da buradan hareketle bunu çıkartıyor. Demek istiyorum ki Ahde riayet İslam'da, söze, yemine, taahhüde riayet her alanda, her konuda Allah'a verilmiş sözünüzde, çoluğunuza, çocuğunuza verilmiş sözünüzde, büyüklere, küçüklere, toplumlara, devletlere, bireylere Müslüman sözünün eridir. Bu onun şahsiyetinin en önemli bir özelliğidir. Bireysel olarak da siyasal manada da ahlaki manada da sosyal manada da her alanda Müslüman'ın kimliği verdiği söze sadık olmasını gerektiriyor. Bu o kadar önemli ki bakın 93. Ayet-i Kerim'e nasıl devam ediyor. Estaizu billah. Ve sha allahu lecaalekum ümmet-i vahide. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Antlaşma kimler arasında yapılır? İhtilaflı taraflar arasında yapılır. Antlaşma nerede söz konusudur? İhtilaf olan yerler ve kişiler hakkında, kişiler arasında söz konusudur. Yani Cenab-ı Allah dileseydi hepsini, hepinizi birbirinizle ortak zeminde buluşturur, bir araya getirir, birbirinizle anlaştırırdı. İhtilafınız olmazdı, tek bir ümmet yapardı. İslam üzere hepinizin mutabakatta bulunmasını, mutabakat yapmasını yani İslam üzere mutabık kalmanızı daha doğru sağlardı. Ama imtihan olmazdı ki o zaman. Ama devam ediyor velakin yudillu men ve yehdi Ama Allah dilediğini yoldan saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. İşte imtihanın bir göstergesi vel tus en ve yemin olsun Yapa geldiklerinizden sorgulanacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Şimdi bir önceki ayet-i kerimenin nasıl sona erdiğine bakalım. Diyor ki ki diyordu ki bir önceki ayet-i kerimede vel yubayyin lekum yawmal kıyameti ma kuntum fihi Dünyadayken hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususları kıyamet gününde andolsun size apaçık gösterecek. Yani siz bu hususta ihtilafa anlaşmazlığa düşmüştünüz. Doğrusu budur, hak olan budur, batıl budur diye buyuracak ve söyleyecek. Ondan sonra ayetin başında dünyada ihtilaf etmezdiniz. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ama yapmadı. Dilediği kimseler doğru yoldan sapıttı. Dilediği kimseler hidayet buldu. Daha önce benzeri buyrukları defalarca açıkladığımız gibi. Hiç kimse Cenab-ı Allah'ın zorlamasıyla ne hidayet bulur ne dalalette kalır. Cenab-ı Allah sadece peygamber ve vahiy vasıtasıyla insanlığa hakkı batıldan ayırt edilecek şekilde gösterir ve hakkı kabul etmeye batıldan uzak kalmaya davet eder bu peygamberler ve indirdiği vahiyler. Ondan sonra insanlar tercihlerini yaparlar. Daha sonra Allah ne yapar? Bu tercihlerini eder Yani dalaleti ve hidayeti yaratır. Onun için ayet-i kerime burada dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Yani hiç kimse Allah dilemeyen, Allah'a rağmen yani ne hidayet bulur ne dalalette kalır. Yani biz tercihimizi yaparsak da Allah istemediği halde bir tercihte bulunmuyoruz. Biz tercihimizde bulunuyoruz Cenab-ı Allah da bizim irademizi madem bu alanda harcadık ona göre irademiz doğrultusunda halk etmesi gereken neyse daha doğrusu halk edeceğini halk eder. Bu şekilde onun meşiyetiyle yani hidayet ve dalalet ortaya çıktıktan sonra ve az önce geçtiğimiz ayet-i kerimede herkese artık gerçi dünyada da beyan edilmişti hak ve batıl dalalet ve hidayet ayırt edilmişti. Ne diyor Ayet-i Kerime'nin sonunda Ayet-i sonra? قَدْ تَبَيَّنَا رُشْدُمْ اِنَا Diyordu değil mi? Hak batıldan açık bir şekilde ayırt dedilmiş bulunmaktadır. Açık seçik ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kıyamet gününde bir daha beyan edilecek. Ve artık bu beyana muhalif bir durum, daha doğrusu bu beyana karşı bir tavır sergilenmeyecek. Bu beyan dünyadaki beyandan farklıdır. Bu beyan, mükafatın ve cezanın gerekçesinin açıklanması için yapılacak olan beyandır. Ve insanlar orada yapılacak olan bu beyanı dünyadakinden farklı olarak ne yapacaklar? Teslimiyetle karşılayacaklar. Ona boyun eğecekler, itiraz edemeyecekler. Evet bize bu beyan yapıldı ve biz batılı tercih ettik. Bunlar da bu beyanı işittiler. Bizden farklı olarak tercihlerini yaptılar, kabul ettiler. Tıpkı Tebareke suresinde biraz sonra yani bu kıyamet günündeki açıklamadan sonra ortaya çıkacak bir sahne vardır. Kullemâ ulkiye fiha fevcun se'lehum khazenetuhâ. "Alem yatekom nizir? "Kalu, bala. "Quad jana nizir? ma bin şey? "In antum illa fi zallalik biyedek. al Cehenneme atılıyorlar ve hakikati itiraf ediyorlar. Ya oraya atılmadan bu hakikati itiraf etse işe yarar? O cehenneme bir grup her atıldığında cehennem bekçileri onlara size bu gününüzü hatırlatarak uyarıp korkutan gelmemiş miydi? Evet geldi ama biz yalanladık. Allah hiçbir şey indirmedi dedik. Haşa o peygamberlere siz ancak büyük büyük bir sapıklık içerisindesiniz dedik. Allah Allah. E bundan daha büyük bir bâtılk olur mu? Böyle yaptılar, kendileri dilleriyle itiraf edecekler. Hayır, cehennem bize ağır gelir. Cehennem bizim için layık uygun bir ceza değildir diyemeyecekler. Suçlarını itiraf edecekler suçlarına denk adil bir ceza ile cezalandırıldıklarını da kabul edecekler. Allah'ın kendilerine zulmetmediğini itiraf edecekler. Abdullah bin Mesud diyor radıyallahu anh veya Hasan'ın Basri zannederim Hasan'ın Basri muhtemelen şu anda tamatımda değil. Çünkü ne zaman lazım olacağını bilmiyorsunuz. Okuyup geçiyorsunuz bu gibi ibareleri bazen. Diyor ki Vallahi cehennemlikler cehenneme kalpleri Allah'a minnet dolu olduğu halde girecekler. Niçin? Çünkü görecekler ki Cenab-ı Allah kendilerine hak ettiklerinden mesela veya daha fazlasını verseydi yine haklarıydı verebileceğinden fazla ceza vermiyor. Bundan dolayı Allah'ın gücü bizi daha fazla da cezalandırmaya yetiyor. Yaptığımız cürümler, cürümler daha fazlasını da hak ediyor. Ama Allah bize bu kadar bir ceza veriyor diyecekler. Bundan dolayı kalpleri Allah'a minnetle dolu olacak diyor. Şu ilahi adalete bakın. İşte Cenab-ı Allah zorlamıyor. Zaten ayet-i kerime Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı ayet-i kerimesi. Bundan sonra gelen dilediğine dala, dilediğini dalalette bırakır. Dilediğine de hidayet verir ayet-i kerimesini. Kısmını daha doğrusu bölümünü az önce bahsettiğimizden başka türlü anlarsak Ayetin başı ile devamı birbiriyle ne olur? Çelişir. Bunun için doğru anlamış, anlamak budur. Ve andolsun dünyada iken yapa geldiklerinizden sorgulanacaksınız. Ayet-i kerime bundan sonraki 94. ayet-i kerime, 92. ayet-i kerimede zikredilen buyruğun aynısını tekrar ediyor. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم سكن aranızdaki yeminlerinizi yeminlerinizi kendi aranızda kandırmak için aldatmak için bir vesile edinmeyin haksızlıkta bulunmak için bir vesile edinmeyin diyor o takdirde fetezilla kadamun ba'de subutihâ Ayak, bir ayak sağlam bastıktan sonra kayar, kayıverir. Nasıl ki kaygan zemin arasında bir yere sağlam bastığınız zaman güvende oluyorsanız, ayağınız kaydığı zaman tehlike başlıyorsa, yeminlere sadık kalmak da böyledir. Yeminlerinize sadık kaldığınız sürece siz kaygan zeminde değilsiniz. Yeminlerinizi bozduğunuz anda kaygan zemine geçtiniz artık nerede duracağınız belli olmaz. Tehlikenin ne zaman biteceği belli olmaz. Bu aynı zamanda günümüz Müslümanlarının çok muhtaç olduğu bir ahlak dersidir bu buyruklar. Onun için peygamber aleyhissalatü bu buyrukları ifade ederse şöyle özetliyor. Münafıkın alameti üçtür diyor. Bunları yerine getirmemeyi münafıklığın alameti belirtisi olarak görüyor, gösteriyor. İzâ ve'ade ahlefe. Söz verir, sözünde durmaz. Ve izâ ahede Gadara. sözleştiği zaman tahhüt ettiği zaman andını bozar, yerine getirmez. Ve eğer haddese kederse söylediği zaman konuştuğu zaman yalan söyler. Bir riayette dört tür diyor. Ve eğer xasama fajra, auzi billah tartıştığı zaman zıvanadan çıkar. Kontrolü elden bırakır. Küfreder, söyler, sayar. Ağır sözler söyler. İzâ hamdese kezebe bir diğer ama alamet. Iki, üç rivayeti bir arada zikretti. Konuştuğu zaman da yalan söyler. Bir de bunları katıyor. Tüm bütün bunlar hadis-i şerifte. Hadis-i şeriflerde iki hadis, üç hadis ayrı rivayet. <gülüyor> Münafıklığın alameti. Hepsi bu ayet-i kerimelere raci. Bütün bunlar hepsi söz veriyorsunuz veya konuşuyorsunuz ve o sözünüze gerektiği gibi bağlılık göstermiyorsunuz. İşte bu bir münafıklık alametidir. <gülüyor> Mümin ne yapar? Mümin kendisini küfür zeminine veya çizgisine yaklaştırabilme özelliğinde olan davranışlardan uzak durur. İslam alimleri derler ki, her bir günah küfre açılan bir penceredir. Böyle bir pencere açar açmaz derhal onu tövbeyle kapatmak lazım. Başka bir günah işleyerek büyütmemek gerekir maazallah. Demek ki sözünde durmamak, sözü bozmak münafıklığa açılan bir penceredir. Okuduğumuz hadisler dolayısıyla. Aman böyle bir pencere hiç kimse günlük hayatında açmasın. Açmışsa kapatsın. Her şeyde bunu önemseyelim. Ferazan. Bir tören yapacağız veya bir iş yapacağız veya bir toplantı yapacağız ilan ediyoruz diyoruz ki kardeşim biz bu toplantı yap mesela saat sekizde başlayacağız kardeşim sekizde başla başlamasan sekizde gelenlere zulbedersin sekizde gelenlere zulbedersin haklı bir mazeret, şeran kabul edilebilir bir mazeret yoksa, sekiz demişsen sekiz. Ya bir sekiz diyelim ama, sekiz buçukta başlarız, millet ancak sekiz buçukta gelir. O zaman sekiz buçuk diyor. Anlatırlar, temel gitmiş, işte Avrupa'da mı, Amerika'da mı, her neyse, bir arsa almış, ondan sonra inşaat yapacak. Gitmiş, Neredense belediyeden diyelim ruhsat alacak. Evrakını takdim etmiş. Demişler kaç kat istiyorsun? İki kat istiyorum demiş. Tamam al sana iki kat. İki kat da kaçak çıkarım demiş. Ya demiş niye kaçak çıkacaksın? İşte dört kat verelim. İyi o zaman dört kat ver demiş. Dört, al dört kat tamam. İki ganda kaçak çıkarıldı bir şey. Olmaz ki. Söz neyse o kardeşim. Biz sekiz diyelim de nasıl olsa millet sekiz buçukta gelir. Veya altı diyelim de nasıl olsa altı buçukta gelir. Biz altı buçukta başlarız. Yok öyle bir şey. Buna varıncaya kadar biz sözlerimize sadakat gösterme noktasında kendimizi alıştıralım. Bu olmadan ahlak teşekkül etmez. Ha, de İstanbul gibi bir yerdesiniz. Buluşacaksınız şu saatte. Hesabınızı yapın. Neyle gideceksiniz? O gün aşağı yukarı saat trafik ne alemde? Oraya ne kadar da ulaşır bu gideceğiniz vasıtalarla vesaire. Hesabını her itibale karşı da bir on dakika erken çıkın. On beş dakika erken çıkın durumuna göre. Ve gidin. Kardeşinize mahcup olmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Ki kardeşiniz vaktinde gelmezse... Nerede kaldın demek hakkınız olsun. Ama siz... 10 dakika geç gitmişseniz, beklediğiniz arkadaş da 15 dakika geç gelmişse, kendi kendinize vicdanın baş başa kaldığınız zaman ona, niçin geç kaldığını sorma hakkına sahip olmadığınıza karar verirsiniz. Ve soramazsınız. Esas itibariyle. Çünkü sen de geç gelmiştin. Ya o senden 2 dakika önce gelseydin ne olacaktı? 5 dakika geldi diye, o senden daha çok gecikti diye sen ona niye geç geldin? Sorma hakkına sahip değilsin. Bu bir adım daha borç alırsın. Filan günü dersin. Ödemezsin. Bir sonrası budur. Küçük çocuğunu çağırırsın. Sana şunu vereceğim dersin. Vermez. Vesaire. Yani Söz önemlidir. Küçüğünden büyüğüne kadar. İnnel ahde kana mes'ûle diyor Celâb-ı Allah. Değil mi İslam suresinde? Ve evfu ad innel ahde kana mes'ûle. Ahdi tas tamam. Az önce söyledik evfu. Vefa gösterin. Tastamam yerine getirin. Çünkü şüphesiz ahitten dolayı sorumluluksız konusudur. Verdiğiniz ahit sorulur. Sorulur. Ne zaman, nerede belli. Kıyamet gününde en geç. Kim? Cenab-ı Allah. Göze alabiliyorsan onun tarafından sorgulanmayı, verdiğin sözleri çiğne gitme. Var mı öyle bunu göze alabilecek bir mümin? O halde sözümüzde duralım. Sözün küçüğü büyüğü olmaz. Çünkü ve bi ahdillahi ovfu diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın ahdine vefalı olun. Kardeşine verdiğin söz hakikatte Allah'a verilmiş sözdür. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e innellezine yubayiunuke Allah. Bu halk sana beyat ederek söz verenler gerçekten Allah'a söz veriyorlar. Bitti. Kime söz verirsek verelim? Gerçekte Allah'a söz veriyor. Çünkü Allah bizim verdiğimiz sözü görüyor, biliyor ve karşımızdaki de bizim bu söze Allah'ı şahit tuttuğumuz için sadaka göstereceğimize inanarak, kanaat ederek verdiğimiz söze kalıyor. Bunları, Bunlar müminin özelliğidir. Bu özelliklerimizi kazanalım. Bunlar bizim yitiklerimizdir. Yeniden bunlara sahip olalım. Yeniden. ha Allah korusun, geldiniz sözünüzü yerine getirmek için trafik kazası oldu. Ummadığınız bir şey oldu. Bunlar istisnai hallerdir, bunlar mazerettir. Allah'ın önünde mazeret olan bir şey kul tarafından da kabul edilir. Dolayısıyla bunlar istisnai şeylerdir ama ne olur? Sözlerimizi yerine getirelim, sözlerimizde duralım. O zaman diyor bir ayak sağlam bastıktan sonra yerinden kayar ve su ve kötülüğü, azabı tadarsınız. Hangi sebeple? Bime sadettum an sabilillah? Allah'ın yolundan başkalarını alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız yani azabı tadarsınız. Yani. Yani. Yani verdiğiniz her bir sözde mazeret olarak her bir durmayış Allah'ın yolundan bir alıkoymaktır. Ayetin manası bu. Ayağınız kayar, kötülüğü tatarsınız, azabı tatarsınız. Sebep ne? Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için. Yani bu halinizle siz iman etmeyenlerin eline İslam'ın ve Müslümanların aleyh insanların insanları Müslüman olmayanların eline İslam'ın ve Müslümanların aleyhine koz veriyorsunuz. Dillerini uzatabilme fırsatını veriyorsunuz. Ve böylelikle Allah'ın yolundan alıkoymuş oluyorsunuz. Aa işte Müslümanlar bu. bundan ne kadar çekiyoruz biliyor musunuz? Fakat kafirler bizim yanlışlarımızla yetinmiyor İslam'ı karalamak için İslam adına Müslüman görünümlüler kimseler vasıtasıyla daha da ağır işler, şenaatler üretiyor, çiğnetiyor, uyduruyor yaptırıyor ve işte İslam budur diyorlar. Ama biz her zaman dürüstlük örneğimizle ortada olursak, şahsiyetimizle ortada olursak, onların bu pazarladıkları yalanlara, ürettikleri bu sahtekarlıklara da kimse iltifat etmez. Çünkü... Diyecekler ki yok kardeşim biz bu kadar Müslüman tanıyoruz bu kadar zamandır. Hiç böyle bir şey yapmadılar. Bunlar yalandır derler. Ama bu üretilen yalanların, sahtekarlıkların pazar bulmasının sebebi bizim de maalesef bunlara meydan verecek bir vaziyette oluşumuzdan dolayı. Tıpkı ateş olmayan yerden duman çıkmaz örneğinde olduğu gibi. Onun için bu ayet-i kerimenin bu bölümü gerçekten çok anlamlı. Vallahi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve kıyamete kadar ibretleri, anlattıkları hükümleri bitmeyecek bir kitaptır. Okuyorsunuz, zannediyorsunuz ki şu anda azil olmuştur. Zannediyorsunuz ki bu ayet bugün bizim bu meselemizi, bu meselemizi halletmek üzere inmiştir. Aa şimdi indi diyorsun. Bazen azil olduk. Hayatı ve Kur'an'ı böyle anlayıp yaşamasını bilmemiz lazım. Bunu yaşayabilirsek, yapabilirsek işte asıl İslam'ın zaferinin yaklaşacağı zaman o zamandır. Ama biz Müslümanlar bu Kur'an'ı hak ettiği gibi anlayamazsak, hak ettiği gibi yaşayamazsak, elin gavrundan bu kitaba karşı, bu kitabı yaşayan müminlere, müslümanlara karşı insaflı davranmasını nasıl bekleyeceğiz? Bu kitaba en büyük zulümleri biz bu kitaba hak ettiği gibi kulak vermemek suretiyle yaparsak, başkalarının kitaba ve bize karşı adil davranmalarını nasıl bekleyebiliriz? Biz bu kitaba zulmederken, biz bu ümmete bu kitaba zulmettiğimiz için dolaylı olarak zulmederken Gerçek zalimlerin bu ümmete ve bizlere karşı adaletli davranmalarını, isaflı davranmalarını nasıl umabiliriz? Buna hakkımız var mı? Öyle bir şey olamaz. Onun için üzerimizdeki zulmü kendimizin Müslüman kimliğimize ve kişiliğimize yaptığımız zulümleri temizleyerek atmaya başlayabiliriz ancak. İslam'ı yaşamayarak kendimize yaptığımız zulüm, zulmün en büyüğüdür. Onu bertaraf etmekle işe başlayacağız. Öbür zalimleri dışımızdaki zalimlerin zulmü, bizim kendimizdeki zulmü atmaktan ve uzaklaşmaktan, uzaklaştırmaktan başlar başka türlü olmaz. Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için de diyor, o zaman azabı tadarsınız. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Buradaki su bu durumda dünyada azap çekersiniz. Banasına da geliyor. Ve asıl büyük azap da sizin için büyük bir azap vardır. Ne zaman? Kıyamet gününde. Yine devam ediyor ayeti kerime. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Aman ya! Allah adına verdiğiniz ahitleri az bir değere satmayın. Ne olursa olsun değer azdır. Abdullah bin Mesud diyor ki kulmetau dünya kalil. Bütün dünyanın hepsi azdır. Dünyanın tamamı metaun kalildir. Hepsi az. Dolayısıyla bütün dünya içindekilerle beraber bile olsa az bir değerdir. Bunu sergiliyediğiniz zaman inanın karşınızdakiler ağzı açıktır. Anlatmak münasip mi değil mi bilmiyorum ama değilse anlatmamışız farcın. 80'li yıllarda Libya'da çalışıyorum. Bir topograf mühendis var. Gece gündüz ayık. Gezmez. Libya'da içki yasak ama işte malum şirketler, Türk şirketleri sözü buna bir şirket kendisine ait özel bir imtiyaz koparmış. Kendi limanlarına, kendi gemilerini yaklaştırıyordu. Getirdiği viskilerden kazandığı paralar yasak olan Libya'da sattığı içkiler ve kazandığı paralar, yaptığı ihale, yani uyguladığı ihalelerden kazandığı paralardan daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İçki ticareti böyle bir yerde. Bu bir gün konuşuyoruz. İçkinin haram olduğundan falan bahsediyorum. Dedi şimdi olsa içmez misin dedi. Dedim Allah korusun nereden içeceğim dedi. Dedi işte sana şu kadar dinar versem o zaman bir dinar yaklaşık üç buçuk dolardan biraz daha az. Üç virgül üç galiba. Şu kadar dinar versem içmez misin? Yok içmem dedim. Bu kadar versem yok. Bu kadar versem yok. Dedim hiç kendini yorma. Sen servetin ne kadardır bilmiyorum kendi servetini versem. Çalıştığımız şirketi versen. Türkiye'nin bütçesi kadar bir, bir para versen. Şunu versen, bunu versen kesinlikle içmem. Ama dedim elimi kolumu bağlarsınız, ağzımı açarsınız, bunu yap, ayrı bir şey. O benim gücüm içinde olan bir şey değil ama kendi irademle mümkün değil. Bir baktım gitti bir bardak şu kadar bir viski getirdi. Şimdi bu kadar bak sana bu kadar para bu kadar İçmez misin? Dedim. Az önce söylediğimi söylüyorum. Eli yanına düştü bardağı. Gerçekten mi dedi? Ya şaka mı söylüyorum zannediyorsun dedi. Evel Allah gerçekti. Ağzı açık kaldı, kafası almadı. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <Aynen> böyle. <gülüyor> yani şunu söylemek istiyorum. Biz bu ayet-i kerimenin dediği manada durduğumuz zaman insanlar o zaman çarpılır, etkilenir. O zaman bu din hiç kimsenin aklının, hayalinin başaramadığı işleri yapar der. Bunu fark ederler. Onun afallaması, şey etmesi, kafasını alması bundan. Ya bu din, bu dinin gücünün farkında değil. Müslüman zannediyor kendisini garibim ama bu dinin insanı nasıl Değiştirir. değiştirdiğini, nasıl bir halden bir hale getirdiğini fark edemiyor. O zaman anlıyor. Çünkü görmemiş böyle bir şey. Benim öyle olağanüstü bir hadise değil ki bu benim böyle söyleme. Bu bir müminin en tabii hali. İşte Cenab-ı Allah onun için böyle diyor. Bunun etkisi büyük olur gerçekten. Sakın satmayın. Böylelikle samimiyetimizi de ispat etmiş oluruz. Bir bedel ne kadar olursa olsun yine azdır diyor Cenab-ı Allah. Öyle ya Allah'ın ahdine verdiğiniz söze sadakatiniz karşısında Allah'ın size vadettiği mükafat ne kadar küçük olursa olsun haşa küçük olmaz. Dünya karşısında yine ölçülmeyecek kadar büyük bir bedeldir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'a yemin ederim diyor Cennet hurilerinden bir huri Dünya ehline görünecek olursa Dünyayı doğudan batıya kadar aydınlatır Yemin ederim diyor onun başındaki sırf başörtüsü ...dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. E, Hayır. Buyurun. Akıl kıyas edebiliyorsa edebilsin. Ama bu değerlendirmeleri biz gerçekten... ...kalbimize sarsılmaz bir iman olarak nakşetmesini bildiğimiz zaman... <gülüyor> Dünya ehlinin tapındığı dünya bizim ayağımızın altına gelir. Değersiz bir şey. Basarız tercihler geçeriz. Büyüklük işte budur. Dünya önünde küçülmediğiniz zaman büyüksünüz. Dünya ehli önünde küçülmediğiniz zaman muazzamsınız. Şahsiyetsiniz. Büyük şahsiyetsiniz. Bu budur. Dünya ve dünyaya değer vermek yok. Bakın ne diyor Cenab-ı Allah. İnma inde'llahi hayr. <gülüyor> Hayır lakum in ta'lemun. Şüphesiz Allah'ın nezdindekiler eğer biliyorsanız sizin için daha hayırlıdır. Hem bakın ne diyor bu ayet-i kerimenin mealini verelim inşallah dersimizi bitirelim. Birığın sözüde durmaktan bahsettik. Bir vaktimizi geçirelim Ma endekum yanfadu ve ma indallahi baaq. Allah Allah. Sizin yanınızda her ne varsa tükenir. Allah'ın yanındaki ise kalıcıdır. Ve le necziyennellezine saberu ecruhum bi ahsani ma kanu ya'melun. Yemin olsun sözlerine, ahitlerine, İslam üzere kalacaklarına dair mümin olarak verdikleri sözlerine sadakat göstererek sabredenleri mutlaka yaptıklarının en güzeliyle mükafatlarını verecek verecek ve onları mükafatlandıracağız diyor Cenabı Allah. Yüce Rabbimiz evvela ahitlerine, sözlerine sadakat gösteren, üzerlerinde sebatla duranlardan eylesin. İkinci olarak da burada vaat edilen mükafata, mükafatlara nail olanlardan kılsın inşallah. Allahü Teala sizleri de bizleri de ecrimizden mahrum etmesin. Allah Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun ve Selamun Al-Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Mazlum Müslümanlara da bütün kuvvetiyle, gücüyle, ilahi yardım ve ihsanıyla yardımcı olsun inşallah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi.